Bedir'in aslanlarına, Uhud'un aslanlarına sesleniyorken, etrafında kümeleşmelerini istiyorken İkrim'e İbn Ebi Cehil'i görüyoruz. Bir tarafta yine Ebu Cehil ailesinin bir ferdini yani İbni Hişam'ı görüyoruz. Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın altında İbni Hişam sonuna kadar bir adım geriye atmama azmi içinde savaş etmeye karar vermiş. Mahal-i etmiş hava içinde müşahede ediyoruz.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 Adeta utanmıyor musunuz, kaçıyorsunuz sözleri. Adeta tevbih edişleri karşısında Yeniden cana gelmiş, güç kazanmış ve düşman saflarına saldırmıştı. Bu seddi zülkarneyni temin edebilme. Hiçbir millet muharebe ve mücadele meydanında bozulmama teminatı altında değildir. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle El Harbu Sicar. Bu belki Araplarda bir sözde, Ebu Süfyan da bunu söylüyordu. Heraklius da bu sözü söylüyordu. Muharebe bazen insanın lehinde bazen aleyhinde olur. Bazen Hannibal kazanır, bazen Katon kazanır. Bazen Roma galip, bazen Kartaca galip. Bazen Türk ve Osmanlı galip, Bazen Batılı galip. Fakat hiçbir zaman bir millet daima galip değil.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 10-15 senelik aralarla mütemadiyen devam eden felaketler gibi bir felaket geldi. İşte bu felakette dahi sizin için noktayı istinad olabilecek. Bir kuvvet merci olabilecek. Allah'ın lutfuyla ölsek de gam yemeyiz. Arkada terü bir nesil var dedirtebilecek. Bir seddi zülkarneyiniz var ise şayet ümit var olabilirsiniz. Şayet güvendiğiniz, dayandığınız nesil namaz kılmıyorsa, kalbinde aşkı heyecanı yoksa, Resul-ü Ekrem'in sahabesi kadar hasbi ve feraga sahibi değilse, mücadelesinin hemen karşılığını bekliyorsa, menfaat mukabili mücadele veriyorsa, vefat edip gittiği zaman kefensiz gitme havası içinde değilse, sedd-i zülkarneyiniz yoktur, yıkıldığınız zaman her şey bitmiş demektir.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 Bunu vicdanda duyabilmek. Bu muhasebeyi derinlemesine vicdanında derinleştirebilmek. Biz sözünü söylüyoruz bunun. Gerçekten Hakk'a teveccüh eden insan. İlahi abdukel asi ataka mukirren biz zünubi ve kaddaaka ve intagfir fe ente ahlun lizaaka ve intadrut fe men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 ve bu hasbi halin devamını bütün hayatımızca Cenabı Hak temad ettirsin inşallahü teala. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim.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 Duamıza ismi azam olarak rivayet edilen şeylerle ibtida ettik. Salat-ı selamla Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın cenahı himayesi altına girmek istedik. Sen yapacağımız duayı dergah-ı nizde hadiyetinde ahseni kabul ile makbule ile ya Rabbi. Dünya ve ahirette bizlere hasene ihsan eyle ya Rabbi. Senden hidayet, takva ve güna istiyoruz bizlere ihsan ile ya Rabbi.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 Doğu'nun ve batının ayaklar altında çiğnenmemizi sana şikayet ediyoruz. Bu şikayetlerimizi keremül lutfunla değerlendirip bizleri payidar eyle ya Rabbi. Ayaklar altında mezellet içinde, ayaklar altında çeşitli tahakküm ve taallüpler altında ezilmeden bizleri halas eyle ya Rabbi! Ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Erhamur rahimin sensin. Erhamen rahimin sensin Merhamet eden sensin Merhum olanlarda bizleriz bizlere merhamet eyle ya Rabbi Kerim sensin Kereme muhtaç olan bizleriz bizlere kerem lutfunla Her türlü istediğimiz şeyler ihsan eyle ya Rabbi İkram eyle ya Rabbi Ya İlahel Alemin Ve Ya Ekremel Ekremin Bütün bir mazi nazar itibara alarak Bütün bir ati nazar itibara alarak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 Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık ile ümmet olamayışımız var. Sen o günde bizleri daidar eyleme ya Rabbi. Perişan eyleme ya Rabbi. Habibi Edib'ini orada yere baktırma ya Rabbi. Ya Erhamerrahimin veya Ekremel Ekremin isterse şu anda yaşadığımız hayat içinde bize tahmil ettiğin vazifeler karşısında isterse yaptığımız işler neticesinde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 Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu Vesselamı içinde bulunduğu girdaptan khalasöyle ya Rabbim. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam kendisinden istenen nübüvvet vazifesini Bir hakkın yapmış ve vefat etmeden mukaddem üzerine aldığı bu ağır vazife ümmeti Muhammed Aleyhissalatu Vesselama emanet etmiş, tevdi etmişti. Yakında beni sizden soracaklar.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 Şu kolu, kanadı, kırıklarına ya muhtaçsa onu lütfeyle ya Rabbi! Derdimiz 4-5 asırdan beri teraküm eden, müzminleşmiş bir derstir. Mahallece olarak başvurduğumuz bütün mahalleçeler, tedavi olarak mübaşeret ettiğimiz bütün yollar, esasen bize bir derman getirememiştir. En nihayet bunalmış bir cemaat olarak başkalarını da kurtarma azmi ve cehdi içinde,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 Şu ana kadar Habib-i Edib'in atının zimamını elinde tutan, ümmetlerin zimandarlığını yapan milletler bu vazifeyi şu ana kadar getirdiler. Eksiğiyle yediğiyle bize intikal ettirdiler. Belli ki Habib-i Edib'in atının zimamı bak bize düştü, belli ki kıyamete kadar onun atının önünde yürümek bize düştü, belli ki o sultanı cihan cihan gezdirmek bize düştü. Belli ki onun mübarek adını bayraklaştırıp, ufuktan ufağa gezdirmek bu Necip millete düştü. Bize bu mevzuda güç ve kuvvet ihsan ya Rabbi! Fatihlerin açtığı gedikleri açarak büyük fetihlere kapılar bizlere ihsan ya Rabbi! Ya Rabbi sen kendini tanıtırırken bize, kendine müfettüle vah diyorsun dedirtiyorsun. Sen kapılar açansın, bizlere kapılar fetveyle ya Rabbi! Sen Habib-i Edibine İnna ferman ediyorsun, sana apaçık bir fethi ihsan ettik diyorsun, bir sulh devrinin dudağını fethiyle süslüyorsun, Mekke fethiyle fevç fevç İslamiyet'e dehanetleri ihsan ediyorsun. Fevç fevç İslamiyet'e dehanet gününü intizar ediyoruz ya Rabbi. diyor katımız yoktur ya Rabbi, biliyoruz. Acdımızı günahlarımızla beraber müdrikiz. Fakat Geda'dan sultanlık mülkünü esirgeme ya Rabbi.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 Kevser başında ağlatma ya Rabbi! Elinden kevser içmek üzere, sisalet fenayinin huzuruna giderken, kendisinden dönmüş, irtirat etmiş, onun için kevser içme hakkını kaybetmiş, ve Peygamber tarafından kovulan, o perişan, o sergerdan gürü harasına düşmekten bizleri ve mahfuz eyle ya Rabbi! kerem usfulle eyle ya Rabbi! İn'âm ve inayetinle eyle ya Rabbi! Ya ilâh el alemin, ve ya Ekrem el-Ekremin, bir muhasebedir sana arz ettik, derdimizi sana şerif ettik, ancak dertte olanlar içimizi sana döktük, kalbi hayatı olan ancak idrak edebilir, gecelerde dökülmesi gereken gözyaşlarıyla dergâhın ezadiyetine geldik. Riyakarlıklarımızı sana şikayet ediyoruz, iç uygunsuzluğunu sana şikayet ediyoruz, doğal yaşamamızı sana şikayet ediyoruz. Bize ruh ve kalp bütünlüğü vahdet ihsan yarabbi ya Rabbi! İç ve dış bütünlüğü ihsan yarabbi ya Rabbi! Bizi kamil mükemmel mümin eyle ya Rabbi! Halis muhlis mümin eyle ya Rabbi! Şu bayramda bayramı iyi değerlendirmiş ve gerçek bayramı idrak etmenin eşiğinde olma bizleri serpilade eyle ya Rabbi! Ya Alemin! Senin engin rahmetine, namü tenah lütfuna istinad ederek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 şu anda cami damin diyenlerin hepsini merhametle mazret etmeni diliyor ve dileniyoruz. Sen eyla Ya Rabbi! Şuradan hiç kimseyi boş çıkarma Ya Rabbi! Şunu bizim için bir mebde, bir başlangıç kıl Ya Rabbi! Hayatımızın geriye kalan ne vakiyesini bunun üzerinde inşallah saadetle, talihlilikle terfirat ile Ya Rabbi! Bu aziz Necip Türk milletini kıyamete kadar faydar ile Ya Rabbi!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 Parola sormadan içimize sızan parazitler vardır. İçimize girdikten sonra tahribat yapan, bize karşı ecnebi, yabancı, ayar olanlar vardır. İçimizde dinamit patlatanlar vardır. İçimizde bizden olmayıp dilimizin altına dinamit yerleştirenler vardır. Sen bunlar içinde kabili ıslah olanları ıslah ile ya Rabbi. Kabili ıslah olmayanların efsikalarını başlarına çevir ya Rabbi. Tedmir eyle ya Rabbi. İsterlerinden ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı talat ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bunları senden diledimse, senin verip vermeyeceğini, bilmeyeceğim için vereceğini ümidiyle ya Rabbi diledim. Biliyorsun ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da senden çok şey dilemişti. Zaten onlara dayanıyor, onlara güveniyoruz. Halbuki sen onların bazısını isaf etmene rağmen bazıını vermemiştin.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 mütemadiyen ağlayan Hz. Muhammed ve Vesselam'ın istediği o duayı ben de edecek, dileyecek ve talepte bulunacağım. Sen parça parça olmuş şu cemaat-i İsramiye'ye ittihat ve ittifak ihsan ya Rabbi! İttifak ve ittihadın unsuru olan fizipleri ve klikleri ittifak ve ittihada muvaffak ihsan ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin halimizi sana nasıl arz etsek, İçimizi nasıl şerh etsek, biz acımızı ve senin azametini ifade etmiş olamayız. Acz ve zaafımızı idrak ederek, bütün istediklerimizi ve dilediklerimizi, Rasûl-ü Ekrem'in istek ve dileklerini irca ederek, onun istediğini istiyor, dilediğini diliyor, ıksinab ettiği şeylerden ıksinab ediyor ve bu sözlerle duamızı hasbe halimize kitabı ediyoruz. يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى ya يَا بَاسِتَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ يا صاحب المواهب السنية يا غافل الذنوب والفقية صل على محمد خير الوراسجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذا الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذه الفطرية يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين لله الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له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 Hazret Ali onlara bir söz söyledi, bir şey öğretti. Bu söz daha evvel Hazret Yusuf tarafından kardeşlerine söylenmiş bir sözdü. Resul Ekram aleyhisselatu vesselama Yusuf aleyhisselama kardeşlerinin söylediği sözle müracaat eden bütün Mekke müşriklerine karşı iman etmeleri karşılığında Allah Resulü ve bir umumu af ilan ediyordu. لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ ve وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ buyuruyordu. <gülüyor> Bugün artık kınama tevbih yoktur. Allah'ın huzuruna gelen, Mevla'ya gönül verenlerin başına katma yoktur. Allah bütün günahları mağfiret buyurur, zira o rahimindir Yani Mevla burada Rahmaniyet ve Rahimiyet ile karşımıza çıkıyor. İdrak edebilsek, Nerede Rahman ve Rahmiyet'in o bize hissettirmiyor ki? Bu bayramı da bu havayla çok güzel değerlendirelim muhterem Müslümanlar. Aramızdaki bütün bürudetler izale etmeye çalışalım. Koşkusuzlukları bertaraf edelim, tilik ve izip vuruşmaları boğuşmalarından asıl, geriye kalmış işe yaramayan bir sürü muhassalayı bertaraf edelim. Bundan öte vahdetimizin meydana getireceği, vipak ve ittifakımızın kaynak olabileceği,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 Günahları görmemezlikten gelelim ki, Allah da bizim günahlarımızı görmesin, setretsin. Bizim görmememiz onun Settar ismine yanaşma demektir. Eğer mahkeme-i Rusya, rezil ve rüsvay olmayı düşünmüyorsanız, başkalarını rezil ve rüsvay etmeyiniz. Günahlarına, nazar-ı ile bakınız, davranışlarını affı ile karşılayınız, hiç kimseyi kötü görmeyin, görmeyiniz ve herkesi nefsinizden daha aziz tanıyınız. Rahmet-i ilahiden ümit ederiz ki inşallahü teâlâ, üç asır çapında köklü bu iftirak ve ihtilaf Allah tarafından bertaraf edilir, vahdet üzerine müesses bir gül devri gelir. Şu mihnet keşlerin mihnet ve çilesi de sona ermiş olur. Vacib-ül Vücut ve Tefezzet Hazretleri, mübarek şüid Fıtri, hepimiz hakkında bayisi Necat, sebebi mağfiret eylesin. Burada da tekrar edeyim, minberde dua yapmak,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 küplere binenleri dahi mağfiret ve merhamet buyursun. Allahç, ellerini kesen insanlar, ellerinden şakır şakır kanlar atarken, sararan bensi, çözülen ayaklarının bağıyla yere doğru yıkılırken, dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Allah'ım biliyorum, senin huzuruna geliyorum, fakat beni şu hale getiren, kolumu kanadımı kıran ve bana taş atan taş yağmurnattan, eğer bunları mağfiret etmezsen, huzuruna gelmek istemiyorum diyordu.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 Resul Akram Aleyhisselatü vesselam'ın yolunda, onun bezmine evet dedik içeriye girdik. Sonuna kadar bu ahdi beymanda Allah bizleri tadik eylesin Ala inn ahsan al kalamu abla andam. Kalamu Allah il melik il aziz il Allahu tebarak ve teala fil kalam. ve qur'a al Kur'an fasmi ulah ansitu la alakum turhamun. Aüz billaahim ne şeytan irajim. Bismillahi al Rahman إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق الله العظيم بارك الله والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر فاضماً لنبيه وتكرما لفخامة شأن الصفي فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin rabbana innaka Hamidum Majid ve barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin rabbana innaka Hamidum Majid warzu Allahumma nas-siddiq Kabeer kem al-Faruq wa Umar wa Osman wa Ali anhum wa ani sittatil baqiyat al-ashrah mubashshara wa ani sahabati minhu wa ila wa hashurna